690 numaralı konu, Ebu Höreyre'nin bu konudaki rivayeti, evet, Haris, Hazreti Peygamber'e geldi ve Medine hurmalarının yarısını bize ver aksi takdirde piyade ve suvarilerle Medine'yi senin aleyhinde döndürürüm. Hazreti Peygamber, Saad bin Ubade ve Saad bin Muaz ile konuşayım dedi. Hayır, biz cahiliye döneminde dahi böyle bir haraç vermedik. Allah bizi İslam'la şereflendirdikten sonra bunu nasıl yaparız dediler. Hazreti Peygamber Haris'e gelerek bu haberi verdiği zaman Haris, "Ey Muhammed, sen hile yaptın." dedi.